Sana, bana, vatanına, ülkenin insanlarına dair. telgrafın tellerini kursunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi siyah dumanlar döterek, bazen gelmesi beklenen bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, hayaları kelimeler olan, 42 saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pengere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de genceci kasıtların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş, bir şarkıdan bir kelime düşüverin gözlerine, karanlık sokaklarına dolarak şehirlerin, Beton apartmanlarının sağ duvarlarını yumruklayan Ya da Melal denizi parkların ıssız yerlerinde Örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın karasularına sularına dalan nice akşamlar bilirim ki Karanlığını bir millet hastanesinde Dokuz kişilik kadınlar korusu koridorunda ...başını kalorifer korularına gönülmüş, beyaz dişlerinden uykular dökülen tabiplerden... ...haber sormaya korkan genç kızların güneyinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği... ...Anadolu bozkullarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir ağız toz içen cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların içi büklüm şafa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara bakmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayak bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü yiğit köy delikanlılarının, incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölügatlarından sizen kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler kum kalkan, diğer kan kerişinde yayla yollarında, mazerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpusane seçmelere akan, ansızın parlayan teklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, niceleri kalınların figüranlık yaptığı, yazlar bilirim mümleketi mevzulu. Yüzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir, kala kalmış bir kıydan melul ve tenha, kalbin gibi, kaybolmuş daracık keplerin elleri titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için götürürler bulbarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkene ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüçleri Çukurova gibi günlük. Dağ gibi otururlar evlerinde. imanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın muçnarı gibidir onlar, sardın umut gibi. sen şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki kank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harf düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında şıklı salonlarda hırsızın dörtlüğüne tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdımı cehennem kesilir, sevdimi cennet. Eller bilirim haşim, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanının georahyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. vatanın milletin kim insanlar, kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin, dirimin ucuna adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim, can, düşün, umudum, canım sevgilim.